Merhaba. Mai merhabalar. merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yaz bitti. yaz bitti sayılır. Bugün 31 Ağustos. Bir pazar günü yine adaptasyonla birlikteyiz. Niye sayılır dedin? Senin için bitmedi mi? da balık sezonu başlıyor yarın itibaren. Onun hmm. için bitti sayılır. Hmm. Ve benim için İstanbul'daki en güzel zamanlar başlıyor. Eylül'ün çok seviyorum. Pastırma sıcakları. Onlar işte bir Ekim'de onlar olacak. Ee... Bu pastırma sıcağı ve e, Amerika'da Indian Summer denilen şey aynı şey mi sence? Aynı. Biz pastırma diyoruz onlar. Onlar Bizim saçma gibi. sapan bir şey diyorlar açıkçası. <gülüyor> Beğenmiyor musun Indian Summer'ı? Abi Indian kelimesini beğenmiyorum tabii ki normal olarak. Tahmin edebileceğin gibi. Peki buradaki soru biliyorsun Indian Kızılderili mi demek yoksa Hintli mi demek? Kızılderili demek tabii ki. Evet Onu demek, demek istiyorlar yani sonuçta yerliler, Amerika'nın yerli halkları doğaya daha hakim oldukları için adamlar biliyorlar yani. Bizimki gibi pastırma sıcağı muhtemelen Kızılderililer pastırma sıcağı gibi bir şey diyordu kendi aralarında anladın mı? Ya yani O yüzden birazcık saçma sapan buluyorum. Onların büyük ihtimalle başka bir terimim vardı. Kesinlikle, ama Amerika'da evet. da Indian Summer dediler. Evet, aynen öyle. Onlardan öğrendikleri için. Neyse. Sinir, gerilmek istemiyorum programdan önce. Neden gerileceksin? <gülüyor> Sinirlendim. indiğin lafına <gülüyor> hassasım. <gülüyor> ya sinirlenme. O kadar hassas olma. Bu arada Amerika'da Farmers Almanak diye bir e, takvim vardır. Da marif takvimi gibidir. Yani yıl boyunca... Ee, o yıl hangi günün nasıl geçeceğini söyler mesela işte 31 Ağustos hafif yüzgârlı parçalı bulutlu hı hı. ve baya e, yani istatistiksel olarak gösterilmiştir Isabetli ki yani. biraz sonra konumuza da sorarım bunu ama e, baya isabetliler Mahir. İyiymiş. Burada bir e, bilmişlik var burada bir bilim var ama bize bilimi yanlış öğrettiler hocam okulda. Nasıl öğrendin burada, sen? İşte daha rasyonel. İşte her şeyi ölçmen gerekiyor, biçmen gerekiyor. Daha yani. rasyonel diye mi öğrendin? <gülüyor> Öyle öğrendim. Ama. O kadar değil abi aslında. Rasyonelite de. insanların ürettiği bir şey o yüzden. Evet. Tecrübe, e, tecrübe şeydir, kraldır diyelim. Doğru. Orada yanımızda adaptasyonun bu haftaki konuğu var. E, Hilal Gençay. Merhaba Hilal. Hilal, hoş, Hilal. Geldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlal Gençay e, Komşu Yemeği artık hani Türkçe karakter olduğu zaman öyle okuyoruz ya. E, Komşu yemeği.comun kurucusu. E, bu hafta teklifimizi kırmadı teşekkürler bizimle birlikte. E, i̇stersen biraz İlali anlatayım sana Tabii ve ki. dinleyicilerimize. Tabii. Ki. İlal sosyal psikolog. E, Acevede çalışıyor 7 yıldır. E, gayet hani sevdiğimiz bir vakıf Açev. Ee, Bochum Üniversitesi'nde, Almanya'da sosyal psikoloji okuduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı diyebilir miyiz? <gülüyor> diyebiliriz. Ya kesin. bu terimi seviyorum esas da. Yani Ben de kesin, de kesin dönüş mi? yaptım iki sene önce. Ee, <gülüyor> bir şeyin kesin olması hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gayet netim o, anladım. Ee, Hilal Gençay, e, 11 Ağustos'ta yayına geçen, yani bundan yaklaşık 3 hafta önce beta olarak e, yayına giren e, komsuyemeği.com'un kurucusu. E, dediğim gibi orijininde e, tabii sosyal psikolog olarak e, ama aynı zamanda tabii e, alternatif medya aracılığıyla eğitim tasarımı konusunda da oldukça tecrübeli ve şu andaki diğer görevi e, münasebetiyle de değil mi? Online olarak e, Türkiye'de çok önemli çalışmalara imza atıyor ama bugün dediğim gibi bizi kırmadı. E, özellikle Komşu yemeğini öğrenmek istiyoruz. Tekrar hoş geldin İlhan. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir tanıtımdan sonra hakikaten... <gülüyor> e, öncelikle şeyi düzelteyim. Yani e, AçEv'de yaptığım işlerin hepsi bir ekip çalışmasının ürünü. E, ama çok kısa ondan da bahsetmek isterim. Çünkü o çok e, hakikaten benim ilk bebeklerimden bir tanesi diyebilirim. AçEv'le beraber şöyle bir şansım oldu benim. E, Türkiye'deki ilk yazar portalını kurmak e, ve işte bu işi bir projeyi koordine etmek gibi bir şansım oldu. Gerçekten çok kaliteli bir iş olduğuna inanıyorum. Çok arkasında çok inandığım bir proje oldu başından beri. E, o anlamda evet eğitim özellikle online platformlar ve eğitim portalları oluşturma konusunda hani bir yedi senelik e, deneyim e, Acevede beraber geliştirmiş oldum. Çok, çok teşekkürüm tabii Acevede bu anlamda <gülüyor> ve diğer arkadaşlarıma bütün bu süreçlerde. E, Acevede çok şey kattı. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da mı yoksa yani her bölgede programlarımız var mı? Evet. Ee, Okur rezerv programları olarak e, şu an 8 ildeyiz ama AÇEV'in diğer programlarını düşündüğümüzde birçok farklı program birçok farklı ilde. Yani giren fonlara göre değişiyor. Hani hangi il, hangi e, sene fonlanmışsa o sene orada o program yapılabiliyor. Bir sonraki sene başka bir ile geçilebiliyor ya da iller çoğalabiliyor, azalabiliyor. Kaynaklar dahilinde karar veriliyor. Kaynaklardan bahsederken tabii AÇEV'in güç, e, güç ortakları mı diyoruz? Oldukça geniş. Evet. Evet. Hem yurt içinden hem yurt dışından kaynakları göreceği olarak bol da diyebiliriz. Hani Birçok sivil toplum örgütünü biraz da kıskandıracak seviyede. Aslında öyle bir algı var ama hani, o algıyı biz bir şekilde biraz kırmaya da çalışıyoruz. Çünkü Açev başından, yani bilenler çok iyi biliyordur. Tabii ki bir ailenin kurucusu olduğu, kurduğu bir ailenin fikri. Özey'in ailesi, Ayşen Özleyin'in kurucu olduğu bir vakıf. Dolayısıyla arkada çok güçlü bir... Ee, böyle, ...bu anlamda bir finansal bir şey var. Ee, kaynak var. Ama bu kaynak AÇEV'in başında... ...başından bu, bugüne düşünecek olursak... ...giderek azalmış. Yani bu çok da mantıklı, çok da olması gereken... ...çok da bence e, iyi bir karar. Çünkü e, sonuçta... ...sürekli desteklediğiniz bir şey... ...kendi kendine var, olmayı, var olma konusunda zorluklar yaşıyor. Ve kendi kendine var eden bir va vakıf olma yolunda... ...Bence AÇEV çok doğru bir şekilde ilerlemiş. Yani şu anda... Giderlerinin üçte ikisinden fazlası tamamıyla projelerden gelen, bağışlardan gelen, bağış demeyeyim, proje ve program bağışları üzerinden gelen kaynaklar. Yani acaba aslında o anlamda o kaynağı çok etkin bir şekilde kullanıyor ama kendisi de kaynak yardım konusunda gayet başarılı diyebiliriz. O zaman yani ne kadar arkası güçlü diye düşünmeyin vakıfları desteklerken eğer o nedene inanıyorsak... E Artık yurt dışındaysa çeklerimi yazalım, burada buradaysa kredi kartlarımız verelim. Ee, hepimiz e, gücümüz olağında diyelim, evet. yardımlarımızı devam ettirelim çok güzel. Ama bugün komşu için buradayız. Ee, yani ilk soruyu sormak zorundayım ya yani nereden aklınıza geldi harika i̇lk bir sor. Evet. nereden aklınıza geldi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu benim fikrimdi ama bu fikir iyi bir fikir değil aslında. Dünya için, yani Benim için çok yeni bir fikirdi bundan bir sene önce ama dünya için çok da fikir değilmiş aslında. Yani insanların birbiri arasında özellikle ev yemeklerini alıp vermesi, satması, paylaşması vesaire, Bütün bunların hepsi daha önce de birçok yerde denenmiş, düşünülmüş, yapılmış, uygulanmış, başarıya ulaşmış. Ve hani bu paylaşım ekonomisine de gireceğiz belki birazdan. Hani bu sektörde, bu alanda bir sürü bu anlamda başarılı örnek gelmiş. Ama hani işin en başında galiba böyle kişisel bir şey var, başlangıcı var benim için. Ee, yemeğe düşkün bir insanım. Hem yemek yapma <gülüyor> konusunda hem de yemek yeme konusunda. Yemek yeme konusunda daha başarılıyım. Ama yemeğe bir düşkünlüğüm var. Ve yemek konusunda da hani çalıştığım bu işte 7 yıldan beri profesyonel olarak bir yerde çalışıyorum. İşte sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ve benim gibi olan bir sürü insan var. Ee, yemek yapmayı seven insanların bile bir süre sonra evde yemek yapmaktan soğuduklarını gördüm. Ee, çok mantıklı, çok da anlaşılabilir bir şey bu. Niye? Çünkü e, yemek yapmak için bir vaktiniz yok. Evde yemek yapmak için. İkincisi, evde yemek yapmak istediğinizde, yani bunun için beceriniz olsa bile, e, bunu yapıyorsunuz ve 3 gün aynı yemeğe yemek durumdasınız. Çünkü öğlenleri evdesin, evde değilsiniz, akşamları evdesiniz. E, akşamları yerseniz de bir, tencere, bir porsiyonluk bir yemek yapmak gibi şey yok. Yaptığınızda bir tencere yemek yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu yemeğe de 3 gün arka arkaya yemek gibi bir şey var. Isıtıp ısıtıp biliyoruz hepimiz bu Aynen dönemlerden öyle. geçtik. Hatta da evet. geçiyoruz. Aynen öyle. Yani tek başına yaşayanlar, iki kişi olarak yaşayanlar, çalışanlar için böyle bir gerçeklik var. E, ve bir süre sonra o yemek çöpe atılıyor. Çünkü üç gün ar arka arkaya yemek istemiyorsunuz, dördüncü gün yemek istemiyorsunuz, ikinci gün yemek istemiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla yemek yapmak isteyenler ve bunu becerebilenler bile bir süre sonra evde yemek yapmaktan artık e, ne diyeyim vazgeçiyorlar. Yavaş yavaş bundan vazgeçiyorlar. E, dolayısıyla orada... Evde giderek daha az yemek yapmaya doğru yöneliyoruz. Ne yapıyoruz? Dışarıdan yemek yiyoruz ya da işte geçiriyoruz, atıştırma ile geçiriyoruz. Şimdi komşuyemeği.com'a girdiğiniz zaman iki tane buton sizi karşılıyor. Sol ve sağ tarafta pişiren komşu olmak istiyorum. Ve yiyen komşu olmak istiyorum. Ya ikisini beraber yapmak istiyorsan? O da, ha, o da mümkün. O da mümkün. Yani sen hem pişiren komşu olabilirsin hem de yiyen komşu olabilirsin. Ama şu anki altyapımız hem pişiren hem hem yiyen komşu olabilmeni engelliyor. Yani şöyle bir şey. Eğer yemek istiyorsan bir de yiyen komşu profili oluşturman gerekiyor. Ha, i̇ki ayrı profili oluşturuyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> Mahir sen de yemeğe düşkünsündür. Evet ben şu an zaten direkt bakıyorum Feride Hanım. E, en popüler pişiren sanırım. Bayağı güzel çok görünüyor. çok yemek olan kişi. Evet, evet Feride teziyor. Domatesli, pirinç, pilav olsun, zeytinyağlı taze fasulye fotoğrafları da iyi yani. Feride... Fotoğraflar çok önemli. Yani Instagram hesabınız da var sanıyorum değil mi? Evet, evet. çok yeni olmakla beraber Instagram hesabımız da var. Facebook topluluk ıı, şeyimiz de var. Bir topluluk olarak oluşturduk orada. E, Twitter'da da varız. E, fotoğraflar çok önemli gerçekten. Çünkü aslında o iştahı şey yapan, ortaya çıkaran şey, ağzımızı sulandıran şey fotoğraflar. Dolayısıyla... Hani bu işte e, diğer bu platformlardaki gibi fotoğraf konusunu acaba insanların bıraksak, kişilere bıraksak yoksa bunu daha profesyonel bir şekilde biz mi e, organize etsek diye çok düşündük. Ama sonra insanlara bırakmaya karar verdik. Daha Çünkü hem daha kolay sürdürülebilir hem de bir şekilde samimiyet. Yani o insanın tabağın, tabağı, mutfağı, işte masası, tezgaha vesaire onun stili, tarzı dolayısıyla hani orada da bir... Ee, tek tip bir markanın ürünleri gibi sergilemek değil de herkesin kendi tarzını ortaya koymasını sağlamak aslında. Dolayısıyla herkesle iyi bir foto yemek fotoğrafçısı yapma konusunda da bir şeyimiz var, <gülüyor> iddiamız var. Çok foto güzel. Ne olacak? biliyorsun. Yemek fotoğraflarında kullandıkları materyaller yemek değilmiş, plastikmiş. Evet. Duymuş muydun bunu? Bana mı Mahir. soruyorsun Hilal'e mi? Bilmiyorum <gülüyor> sana soruyorum. <gülüyor> Sen aklınızı çok iyi verirsin. Ben ee... McDonald's'tan çıkmam biliyorsun. hiç. Yani. Evet ee... bu arada artık bunu açıklayabilir miyiz dinleyicilerimize? Yani Neyi? bir sır mı bilmiyorum ama e, mayır et yiyemiyorsun değil mi Mahir? Evet Bejeteryan... deniz, deniz ürünleri hariç. Deniz, ha, ürünleri... deniz ürünleri hariç et yemiyorsun. Deniz ürünlerini de yakın bir süredir yiyorum aslında evet. Peki o zaman Hilal'e soralım. Yani diyelim hani Yiyen ve pişirici olmak istiyorum. Yiyenlerin belli e, diyetlerinden dolayı veya tercihlerinden dolayı veya alerjilerinden dolayı da hı. hani yiyip yiyemedikleri şeyler var. Bunları nasıl? Profillerine mi yerleştiriyorlar bu özellikleri? Hı hı. Ee, sen bir pişiren komşu olmak istediğin zaman zaten önce bir pişiren komşu profil oluşturman gerekiyor. Bu profil, profil oluştururken de e, senin özel olarak ilgilendiğin mutfaklar varsa, yapmaktan keyif aldığın... Özel şeyler varsa bunları zaten oraya söylü oraya yazıyorsun atıyorum mesela Antarktika mutfağını e, özellikle iyi yaparım ya da işte atıyorum Rodos yemeklerini e, severek yaparım gibi özel bazı e, örnekler verebiliyorsun ama bunun dışında her yemeği eklerken yani yemek eklemek gibi bir şeyimiz var profil oluşturdan sonraki adım yemekleri eklerken de o yemeğin içinde en ufak aynısına kadar içinde ne varsa hepsini teker teker yazmalarını rica ediyoruz çünkü işte bir, bir nokta karabiber atabilirsin. Çok az bir karabiber koyabilirsin yemeğini ama eğer onu oraya yazmadıysan ve karabiberi alerjisi olan birisi varsa ve onu, onu orada görmediği için sipariş ederse Gece boyunca hapşuracak diyorsun. Evet bize, bizimle ilgili birçok Size <gülüyor> de bir sürü şikayet gelecek. Aynen öyle. Dolayısıyla biz bu anlamda çok e, hassas davranmaya çalışıyoruz. E, kişileri bu anlamda bilgilendiriyoruz. Mutlaka her şeyi en ufak arasına kadar yazın diye ama tarif almıyoruz tabii ki. Yani o zaman Hilal şunu lazım. söyleyeyim. Bazı dinleyicilerimiz şu anda belki tam kavrayamamış olabilirler. Profiller oluşturuldu. Peki. Ondan sonra yemekler bir evden diğer eve aynı sipariş gibi gidiyor mu yoksa hep beraber mi yeniyor yemekler? Beraber yenmiyor. Ee, siparişler bir evden bir diğer eve götürülüyor. Ama bunun götürülmesi derken de kim götürüyor sorusu tabii ki en çok gündeme gelen soru. Ee, her şey bizde özgür. Yani her konuda karar verilebiliyor. Çok spesifik konusunda. E detaylı kararlar verebilmeye e, müsait altyapı. Sistem öyle bir sistem. Diyelim ki sen pişiren komşu oldun. E, sen pişiren komşu olurken profilini yaparken zaten sana bir soru geliyor. Şöyle bir soru geliyor. E, sen yemeklerini yakın komşularına götürmek ister misin? Ya da yemek tamamıyla benden gelesin, alınsın mı dersin? Önce buna karar vermen gerekiyor. Eğer yakın komşularına götürürüm dediysen o zaman İstanbul, sadece İstanbul için şu anda platform açık. Ee, İstanbul'un 39 ilçesinden, bu 39 ilçesinin toplam 700'e yakın mahallesinden teker teker özel bir seçim yapabiliyorsun. Yani ben Şişli'nin işte Bomont ilçesinin e, mahallesine götürürüm ama Ferikö'ye götürmem gibi e, bu kadar detaylı bir seçimle götüreceğin, teslimatı yapabileceğin yerleri belirleyebiliyorsun. Bu arada Bomont ile Feriköy'ün de sınırı pek belli değildir yani. Evet, <gülüyor> ayıp etmiş. <gülüyor> o kullanıcı ayıp etmiş yani. Bomonti'ye götürdüm. <gülüyor> ya Bomonti'ye gitmişken Krikyö'de iki adım girerdi. <gülüyor> Özellikle o kadar yoğun bir bölge ki. Yani evet. İstanbul'da ilçeler çok büyük. Evet, o yüzden doğru. de mahalle bazında gitmek gerekiyordu teslimat konusuna karar vermek için. Çünkü hani bir ilçenin bile bir her semtine götürmeyebilirsin. O kadar çok uzak semtler olabilir aynı ilçede olmasına rağmen. Ya da çok yakın bir ilçenin sana daha yakın bir semti olabilir. Dolayısıyla hani ilçe bazında artı mahalle bazında teslimat nereye yapabileceğin konusunda seçim yapabiliyorsun. Ve pişiren yiyen komşular, bizim böyle bir dilimiz var, pişiren komşular yiyen komşular. Yiyen komşular da sipariş verirken zaten senin nereye teslimat yapabildiğini görüyorlar. Ve Dolayısıyla sen onun teslimat bölgesi içerisindeysen hiçbir problem yok. Bu demek oluyor ki pişiren sana yemeği getirecek. Ama sen başka bir bölgeden sipariş veriyorsan o zaman aslında bir uyarı geliyor. Dikkat et, bak pişiren komşu aslında senin şeyine getirmiyor, bölgene getirmiyor, emin misin gibi minik bir uyarımız da var. O zaman demek oluyor ki sen gidiyorsun bir şeyler komştan teslimatı yani yemeği alıyorsun. Çok güzel. Sistem kısaca böyle. çok güzel Hayır, var mı New York'ta? Çok güzel profil. New York'ta var mı bilmiyorum ya açıkçası. Böyle bir şey mutlaka ben vardır. Ben biliyorum. <gülüyor> ben biliyorum var. <gülüyor> yani ee, burada her şeyin denenmişi var zaten. Sen devam et. Ee, burada diyorum her şey deniyor insanlar. Ama e, benim kullandığım bir şey yok en azından öyle diyelim. Ben bu fikri geçirdikten sonra pek bayağı bir araştırma yaptım aslında. Atina'da, Londra'da, New York'ta ve Almanya'da bunun örnekleri var. Farklı farklı örnekleri var. New York'ta Milkoo diye bir site var. Hı hı. Önce takas üzerine kurulmuş. Yani ben pişiriyorum, sen pişiriyorsun. Ondan sonra biz bir araya gelip değiş tokuş ediyoruz yemeklerimizi. Daha sonra bu puanlama kredi sistemiyle alışverişe de dönmüş. Yani ben pişirmeden de alabiliyorum ya da alıyorum, daha sonra pişiriyorum vesaire gibi. Böyle bir sistem var. Buna benzer bir sistem var. Hatta bisikletli kişiler tarafından da getir götür yapılıyor. Yani kişiler orada kendileri götür, getir götür de yapabiliyorlar. Ama orada bir de 8-9 kişi bisikletli grup var. Onlar bu teslimatı onlar yapıyorlar. Bir öyle bir sistemleri var. Böyle bir örnek var New York'ta. Siz peki ileride teslimat işini üstlenmeyi düşünür müsünüz? Çünkü şimdi harika profiller var. Ben ...siz konuşurken bir yandan sitedeki insanların neler pişirdiğine ve neler yazdıklarına bakıyorum. Hı hı. Ne bileyim işte şöyle çok güzel bir teyzemizin profili var. Sinopluyum, sarma sararım, mantık eserim yazmış Geri, kendi abi. hakkında. Ee, evet. Şimdi hani böyle teyzeler... ...yemeği çok güzel pişiriyorlardır eminim yani. hani Hatta efsanevi yemekler pişirdiklerine eminim. Ama şimdi bu teyzenin kalkıp hani yemeği pişirdikten sonra bir yere gidip hani otobüse falan atlayıp mesela o yemeklerle birlikte başka bir Hı. ilçeye gidip onu vermesi çok kolay değil gibi. Hani bu e, yemeğin bir yerden bir yere nasıl gideceği konusunda aslında kritik bir e, şey var, nokta var. Valla İstanbul trafiğinde bisikletle giderse Şerife abla <gülüyor> doğru çekebilir gerçekten. Çok Şerife ablanın bisikletinden bahsediyorum. Yani bu konu çok kritik bir konu ama Prensip olarak biz başından böyle bir karar verdik. Yani kurye, motor kurye asla olmayacak. Bu kadar kesin konuşabiliyorum. Çünkü yani bu işin çıkışında bir şey de var. Nasıl söyleyeyim? Bu fikrin altında yatan bazı inandığımız ilkeler var. Ve bu sistemin üzerine oturduğu bir prensipler bütünü var diyeyim. Ve o prensipler bütünüyle bağdaşmayan... Bir şey, motor kurye kullanıyor olmak. Nedir, Dolayısıyla nedir o prensipler? Biraz bahseder misin? Ya? Bahsedeyim. Ee, yani komşuluğu hayatları... güçlendirmek gibi bir şey mi mesela? Nasıl? Anlayamadım. Yani komşuluğu güçlendirmek, e, yani insanların birbirleriyle ilişki kurması arada bir motor kurye vesaire olmadan daha önemli bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani ilk ilk söylediğin şey, e, kesinlikle ilk sebebimiz bu. Yani insanların bir araya gelmesi, el er sıkışması bizim için çok temel bir şey. O yüzden ismi komşu yemeği zaten ve o yüzden yakın mesafedeki insanlar birbirlerine alışveriş yapsınlar istiyoruz. E, yani motor kureyle evine gelen bir yemek, e, sana komşundan gelen bir yemek değil aslında. Hı hı. Yani komşudan gelen yemek, ondan gelen bir yemek ve onu görüyor olman esas. Yani kişilerin gerçekten en az bir kez yüzde gelmiş olmalarını istiyoruz biz. Dolayısıyla o yüzden de kurye hiçbir zaman olmayacak. Bu sistemin bir parçası olmayacak. İkinci bir sebep de şu. Hani bunun üzerine oturduğu bir prensipler bütünü var dedim ya. Onu belki biraz daha açarız ileride. Motor kurye bir sistemin bir parçası. Bir çarkın, bir bir büyük sistemin küçük bir çarkı. Ve o çark bizim için, hani o kabul ettiğimiz prensipler şeyinde e, düzeyinde işleyen bir çark değil o yani bizim adil olduğuna inandığımız bir sistemin bir parçası değil Dolayısıyla da motor kuleyi hiçbir zaman e, bu sistem önermeyecek ve sunmayacak diye çok net bir şekilde söyleyebiliyorum hı hı. Galiba yani her türlü start-upta bu tür ilkeler ve prensipler ilk başta belirlendiği zaman e, kullanıcı da onlara göre kendini adapte ediyor yani şu hiç olmayacak demek bence gayet de güzel. Nasıl Facebook'ta diyor mesela. İlk baştan beri hiçbir zaman size işte üyelik için bir para almayacağız diyor değil mi? Hı hı. Belki hani bunu biz ucuz buluyoruz. Çünkü bir sürü yoldan e, üyelik e, para da aldığını biliyoruz. Hatta geçen haftaki konumuz bana Facebook'tan mesaj atmaya çalışmış. E, fakat e, arkadaş olmadığınız için Facebook ondan 80 cent almış. E, <gülüyor> yani çok ilginç bir şey. Neyse ama yani her türlü start bu tür e, kuralların kendinize e, iş tutarlı bir şekilde o tür kuralların belirlenmesi e, galiba e, sizinle olan kullanıcıyla olan iletişiminizi artıran bir faktör haline geliyor. Kesinlikle. Yani biz bir e, oyun alanı kurduk aslında ve bu oyun alanının bazı kuralları var. Ve bu kurallara uyuyorsanız ve bu kurallar size hitap ediyorsa bunlara siz de inanıyorsanız e, gelin beraber oynayalım diyoruz. Ama eğer bu kurallar size yetmiyorsa ya da siz için çok katıysa o zaman e, başka seçenekler de tabii ki var. Yani yemek yemek için inanılmaz İstanbul çok geniş bir yelpaze sunuyor insana. Bir sürü olasılık var, bir sürü e, yapacağınız şey var, yapabileceğiniz şey var. Dolayısıyla hani, bu bizim seçimimiz ve bu böyle olmaya devam edecek. Yoksa hani, üzerine oturduğu dediğim o prensiplerin altı boşalacak. Dolayısıyla biz de bunu istemiyoruz. Peki, Peki. kaç kişisiniz Peki. şu anda Ekip kaç kişi? Ekip aslında kalabalık yani fikir benim fikrimdi e sonrasında o fikir o fikir sadece fikirdi başta bir iskelet gibiydi aslında fikir yani bundan bir sene önce e, evet yemeği çok seviyorum yemek yapmayı çok seviyorum benim gibi düşünen bir sürü insan var işte e, akşam ne yiyeceğini düşünen bu derdi olan bir sürü insan var bir taraftan da yemek yapmaktan keyif alan bir sürü insan var ve zaman olan bir sürü insan var e, bu iki grubu bir araya getirelim fikri. Ee, doğdu bir sene önce ve sonra baktım ki aslında birçok da uygulama var, güzel, iyi örnekler de var. Ee, ama sonra bu iskelet dediğim şey ete büründü, üzeri giydirildi, ee, bir karakter kazandı. İşte bütün bunlar olurken de e, bütün arkadaşlarım. Çok iyi bir ekip var. Bütün web tasarımını ve yazılımını yapan ekip, bilmiyorum isimlerini söylememde herhangi bir sakınca var mı? Yok canım, mı? yok. Onlar için de yok. En üst kat diye bir ekiple çalışıyorum. En üst kat ajansıyla çalışıyorum ve onlar hakikaten galiba en büyük şansım oldu projede onları bulmak. Onlar fikre çok inandılar. Başından itibaren hem tasarımsal anlamda hem de yazılım anlamında olması gerektiği gibi hatta benim hayaletimden çok daha iyi bir şey ortaya koydular. Dolayısıyla hani, e, her konuda e, yardım alabildiğim, gönüllü ya da dediğim gibi hani profesyonel olarak e, bir ekip var. Ama sorumlusu benim, e, kurucu kişi benim. E, ama sonrasında daha da büyük bir ekip olacağız diye düşünüyorum. Peki, yani biliyorsun biz burada teknoloji, ekonomi programı yapıyoruz. Ben de biraz bu programın ekonomi kanadı olduğum için e, sorumu sorayım. Ya, özellikle şimdi musakka. Tamam evet. Musakka'nın çeşitli yapılma Yöntemleri var. Ee, bu arada kendi alanımın da dışına çıkıyorum. Ben yemek yapmayı hiç bilmiyorum. <gülüyor> ne güzel. Yani omlet dışında, omleti harika yaparım. Yani hayatınızda yediğiniz en güzel omlet olur ama onun dışında ancak çay kahve yaparım. Ama musakka örneğinden devam edelim. Ee, diyelim bir kişi musakkayı 9 liraya koyup diğer kişi 18 liraya koyabilir mi? Yani fiyatlar nasıl belirleniyor? Herhangi bir standartlaşma var mı? Ee, uh -huh. Yoksa hani e, aynı Ad altında çeşitli fiyatlarda olabilir mi? Değişik pişircilerden değil e, Bu oyun alanı dedim ya başta. E, aslında çok özgür. E, herkesi biz o anlamda özgür bırakıyoruz. Yani isterse birisi musakka için 8 TL diyebilir bir porsiyon için. Bir diğeri 80 TL bile diyebilir. E, bu konuda biz bir yönlendirme yapmıyoruz. E, herhangi bir yarıda da bulunmuyoruz. E, dolayısıyla herkes e, verdiği yemeğe, sunduğu yemeği istediği fiyatı biçmekte serbest. O konuda bir özgürlüğü var. Tüketici, Tüketici yani. bir süre sonra zaten e, belki 80 TL'ye olan musakka da bir şekilde müşterisini bulacak. Belki o da yenecek. Ama biz onun kararını vermek istemiyoruz. Aslında biz hiçbir şeyin kararını vermek istemiyoruz. Bu bahsettiğim oyun kurallarının 3 e, tane temel kuralımız var belki. Bu 3 temel kuralın dışında biz e, kullanıcıları serbest bırakıyoruz. Bu aslında zaten bizim de platformumuz değil. Hepimizin platformu. Dolayısıyla hani ben burada ekip olarak o yemek yemek isteyenlerle yemek yapanları bir yere getiren aracı kurumum. Onun dışında bir fonksiyonum zaten yok. E, tamam bazı prensiplerimiz var. Bir idealimiz var. Kafamızda bazı e, hayaller var. Ama bunun dışında zaten o grubun bu platformu yönlendirmesini, şekillendirmesini hmm. beraber sonrasında hani daha iyi bir noktaya getirmesini hmm. bekliyoruz. Biraz kullanıcı ile beraber olgunlaşmasını aslında arzu ediyoruz. Peki İlal bu platform e, yine benim aslında iki sorum var ama önce önemli olanını sorayım. Peki. Bu, <gülüyor> Airbnb gibi bir model mi var? Yani ben yemekten para kazanıyorum. Her ay diyelim bin lira kazandım. Size bunun bir kısmını mı ödüyorum? Komşu yemeği nasıl kendi varlığını sürdürebilir? Ekonomik komşu olarak. yemeği her siparişten e, bir komisyon yani bir hizmet Hı -hı. bedeli alıyor. E, bu da %12 değerinde. Çok açık şeffaf çünkü her yemeği eklerken zaten pişiren komşu o yemeğin bir porsiyonu için bir fiyat belirliyor. Hı -hı. Ve o verdiği fiyat e, üzerinden otomatik bir hesap makinesiyle ona gösteriliyor. Komşu yemeğine Hı -hı. bu kadara gidecek sana bu kadara gelecek diye. O ise tek yapması gereken... Platformda ne kadar gözükeceğini belirlemesi Hı -hı. ve biz de %12 e, hizmet bedeli üzerinden bütün masraflarını platformun karşılığı olacağız. Amacımız bu. Süper. Süper. Şimdi Airbnb örneğinden yola çıkarsak yine burada... Şimdi önemsiz soru mu geliyor maalesef? <gülüyor> Şimdi önemsiz zaman. sorular. <gülüyor> ee, burada davalara falan da konu olmaya başladı zaten. İşte bir takım insanlar var. Bunların özellikle New York'ta 6 tane evi var. Bu evleri kiralıyorlar sonra Airbnb üzerinden yani kiraladıkları bedelin hatta 2-3 katına kadar kar edebilecekleri şekilde kiraya veriyorlar günlük. Yani yaptıkları tek iş bütün bu evleri kiralamak sonra da o evleri Airbnb'ye koyup kiraya vermekinden. Bunlar tabii büyük sorunlar oluşturuyor siteler ve topluluk genişledikçe. Sizde de mesela diyelim ki yani öyle biri olacağını... Bulmuyorum ama umarım olmaz. Ben oturdum. Güzel bir evimde sistemimi kurdum. Restoranlardan sipariş ediyorum yemeği. Üstüne koyuyorum ben de kendi 12'imi Sonra da sizin %12'inizi koyuyorum. Ondan sonra bir sürü lokanta gibi açtım. Siparişleri de alıyorum, gönderiyorum, götürüyorum falan. Böyle bir durum karşısında nasıl bir e, önlem almayı düşünüyorsunuz? Hı hı. Yani gerçekten, gerçekten belli bir kitleye ulaşırsa böyle şeyler olacağına eminim çünkü. Çok haklısın. E, bu her zaman mümkün. Ve her zamanda önüne geçilmesi e, çok kolay olmayacak bir şey aslında bir evet. Ama sözleşmemiz bizi o anlamda koruyor. E, sözleşme konusunda da baya hassas davrandık. Sözleşmede bu tip durumları sapladığımız durumda zaten sistemin dışında bırakıyor olacağız bu tip kullanıcıları. E, ama tabii ki hani işlenen önemli kısmı zaten saplama kısmı. Bunu nasıl saplayacağız? Ee, bir gönüllü grubumuz var. Ee, bu gönüllü grup gerçekten gönüllü ee, ve pişiren komşuları tamamıyla güven, güven, güven esasına dayalı bir sistem aslında ama e, bu güveni sağlarken, test ederken de tabii ki onun altında bir şekilde kurallarla ve bazı mekanizmalarla da doldurmak ve desteklemek gerekiyor. Ee, bir, bu gönüllü grup aslında pişiren komşuları zaman zaman e, bu anlamda test edecek. Ee, tabii ki herkesi her zaman test edemeyeceğiz ama bunu tesadüfi olarak belirleyip zaman zaman e, kimi pişiren komşuları test ediyor olacağız. Ve bunun üzerinden de raporlar e, geliyor olacak moderasyona. E, ve eğer biz bu tip durumları tespit edersek ya da bu tip şüpheler oluşursa bu durumda o kişileri de yine sistem dışında bırakabiliyor olacağız. Yani bu dediğin aslında e, bu anlam yani kişilerin farklı farklı kafalarında endişeleri oluyor. Mesela bu bir tanesi. Bir diğeri hijyen konusu. Bir diğeri kişilerin platformun dışında anlaşıp kendi aralarında yemek alışverişine başlamaları konusu. Hmm. Bunların hepsi için bu gönüllü grup çalışıyor olacak. Yani aslında şu hayalet kullanıcı denilen bir şey var ya bizim de böyle hayalet bir gönüllü grubumuz var. Ve <gülüyor> Dolayısıyla bunlar hem yemekleri kalite anlamında test ediyor olacaklar. Hem pişiren kom komşuların gerçekten bu dediğimiz kurallara Uyup uymadıklarını bir anlamda test ediyor olacaklar. E, bunun için de sözleşmede izin almış durumdayız onlardan aslında. Bunu imzalarken bu izni bize vermiş durumdalar. Dolayısıyla hukuken de bir anlamda e, kendimizi o anlamda e, güvene almış durumdayız. Ama tabii ki bizim saptayamayacağımız durumlarda olabilir. Yani bu konuda %100 bir şey söyleyemiyorum. Bunu yaşayınca göreceğiz. Çok teferruklı bir konu. E, kaç ay önce başladınız? Yani Ağustos 11'de beta başladı ama... Yani sözleşmesinden tuta ilkelerin belirlenmesine veya bu hayali grubun oluşturulmasına, yani bu yıl içerisinde mi bütün bu oluşum oldu yoksa hani bir Kasım 2013. Aslında milat Kasım 2013. Kasım 2013'te e, domain isminde alındı ve ondan sonra tamam biz bu işe başlıyoruz dedik. Yaklaşık bir sene gibi. Sözleşmeyi yaparken bir mesela benim yarın avukatlar antöyüm var yani ben de bu tür şeyler uğraşıyorum. Ee, dışarıdan mesela, yardım mı aldınız? Kendi aranızda mı? Nasıl mesela oluyor? Mesela işte bu gönüllü gruptan bir tanesi avukat, işte bir tanesi mali müşaviri, bir tanesi e, den mali denetleme uzmanı, bir tanesi ee, sosyal medya uzmanı gibi ne güzel ee, bir gönüllü grupmuş ya o harika <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hakikaten herkese i̇şte lazım <gülüyor> kurumunda çalışınca biraz böyle bir şey oluyor galiba böyle bir anlayış oluyor böyle bir e, arkadaş çevresi olabiliyor onur bence yani sen Hilal'le çok yakın arkadaş ol Özellikle yani sen <gülüyor> <gülüyor> o gönüllü gruptan faydalan yani hazır evet. ol bir de omlet grubu. yapacağım sobie pişirici grup olarak <gülüyor> 80 dolarlık omlet <gülüyor> ne gitti yani bence bir gün ama tabii yani başlangıç olarak çok böyle hani naif, çok e, hakikaten inandığımız şeyler üzerinden giden ve bunu da gerçekten kullanacak ve yapacak. Böyle bir grupla biz bu işe başladığımız için yani bunlar aynı zamanda pişiren komşular. Hani bu biraz önce senin gördüğün isimler, benim arkadaşlarımın anneleri, benim annem, işte e, tanıdığımız kişiler, gerçekten benim komşum olan insanlar, arkadaşlarım. Yani böyle bir grupla biz bu işe başladık ve bu grubun da büyümesini arzu ediyorum ben. Tabii ki gönüllük de bir yere kadar, yani çok haklısın. Hani böyle bir gönüllü grup var, evet ama hani gönüllü çalışmayı da sömürmek gibi bir şey de tabii ki söz konusu olamaz. Ee, ama bir süre sonra sanırım bu gönüllü ekip bir şekilde evrilecek. Yani belki e, daha bu gönüllü ekipten profesyonel ekip oluşacak. Daha böyle e, temel bir grupla çalışıyor olacağız. ya da profesör, daha yeni profesyallere ihtiyacımız olacak. Ama bütün bunları konuşmak için planlama çok erken. Çünkü dediğim gibi 11 Ağustos, daha bizim beta yayına geçtiğimiz zaman, Bunların hepsini görüyor olacağız ama planlama bana böyle bir gümbür gümbür evet böyle bir şey geliyor. Bunun planlamasını da yapmak gerekiyor. Onu hissediyorum. Peki pazarlama alanında gönüllü grubunuzda üyeler var mı? Çünkü biliyoruz ki hani hep hani fikir ne kadar iyi olursa olsun, oluşum işte e, development kısmından, e, hukuki kısmı her şey tamam olabilir. Beta'ya geçilir ama kendi duyurmak da çok önemli. Çok. Hepimiz bunu öğreniyoruz. Burada hem sosyal medya olsun hem ana medya olsun, bu anlamda bir planınız var mı? İşlemeye var. başladı mı? Var. Ajans o konuda da, yani en ekibi bize o konuda da çok yardımcı oluyor. Onların yönlendirmesiyle bir sosyal medya üzerinden duyurulara başlayacağız. Onun dışında sosyal medya zaten kendi başına çok şey bir alan, <gülüyor> geniş bir alan ve onun üzerinden bir sürü şey yapılabilir. Ama biraz daha temkinli gitmek istiyoruz. Temkin derken de şunu kastediyorum. Şimdi 39 ilçelik ve 700 mahallelik bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Ve bunun hepsine bir anda nüfus ediyor olmak imkanı yok. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden adım adım pişiren komşu kayıt ettikçe onların oldukları semtlerdeki kişilere ulaşıp bu sistemden platformu haberdar etmek onları. Ve adım adım da böyle büyümek. Yani bütün İstanbul'a genel duyuru yapmak şeklinde değil de e, pişirenlere özel duyurularla gidiyor olmak. E, amacımız bu. E, böyle adım adım ilerlersek daha e, temkinli, daha sağlam bir ilerleme olacak diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü zaten imkansız. Yani kaynaklar olarak da imkansız. Yani ne kadar gönüllü arkadaşlarım olsa bile imkansız. E, böyle bir planımız var. Adım adım. Çok güzel. Bu akşam işte avlanma yasağının bitmesiyle birlikte benim e, oturduğum semtekiliyorsa pişirici bir abimiz var. Hem balıkçı hem pişirici. Hı -hı. Kendisi e, yani yarından başlayarak e, Eylül-Ekim aylarında herhalde haftada 2-3 gün. E, Balıkta pişirilmemiz yok. Bekleriz. Ya Şu gerçekten. Anda. Ama ben işte o abiden alıp sonra satabilirim ama sonra herhalde sizin algoritma beni sistemden atar. <gülüyor> Dediği gibi. Peki e, şimdi Amaç diyelim yani amaç e, İstanbul dışında genişlemek yani şimdiden de bence bu, bu Türk onlar konuşulabilir. Ne kadar hani emekleme devresinde olursanız olun insan bir şey vizyon halinde e, görselleştirdiği zaman kendi içerisinde ne yapıyor? Yani işte ben bunu genişletmek istiyorum diyebilir. Sizce e, İzmir, Ankara, Adana veya yani diğer e, Bursa ve diğer küçük illere genişleme imkanı var mı bu tür bir projenin, komşu modelinin? Ee, biz başlarken aslında düşünmedik böyle bir şeyi. Bizi, bizim derdimiz bizdik. <gülüyor> yani biz ne yiyeceğiz derdiyle Önce kendi sorunlarımızı Önce çözelim. Önce kendi diyeceğiz. sorunlarımızı çözelim. Abi, benim ve arkadaşlarım. Ama e, bu, bu anlamda çok iyi yönlendirdiğimi düşünüyorum. E, hakikaten çok doğru insanlarla karşılaştığımı <gülüyor> düşünüyorum. Ve onların sayesinde e, potansiyeli fark edip e, bunun için altyapıyı buna uygun bir şekilde hazırladık. Yani biz... Aslında yarın istesek bunu bütün Türkiye'ye e, uygun bir şekilde açabiliriz. Sistemi tekrar ona göre revize edebiliriz. Bu altyapı hazır. Ama tabii ki yani biraz önce İstanbul'da bile adım adım ilerlemekten bahsettim. Dolayısıyla hani Türkiye bunu çok çok sonrası e, başlangıçta yoktu. Ama niye olmasın? Ama e, dediğim gibi temkinli olmaya devam edeceğiz. Daha yavaş ilerlemeye. Maal, Çünkü startuplarda ıslan... hani, bir sorun da galiba nasıl büyüyeceğini bilememek. Yani iş büyüyor hmm. ama siz bu büyüme planlamasını doğru yapmıyorsunuz ve dolayısıyla o büyüyen şeyi kucaklayamıyorsunuz bir şekilde. Hem insan kaynağı hem de e, alması gereken kararlar belki. Dolayısıyla hani bunu daha adım adım yapmak bize daha güvenli geliyor. Türkiye'ye dair bazı avantajlar da olabilir. Yani şimdi belki mutfakların çeşitliği unsur var. <gülüyor> ee, İstanbul'da da tabii artık Günümüzün İstanbul'da çeşitli hı hı. mutfaklar kendi yer buluyor. Yani ticari anlamda yer buluyor. Kesinlikle İstanbul bu anlamda bir cennet. Bir kere bütün İstanbul'un bir mozaiği var. Yani burada işte atıyorum hani tokatlıların da en güzel kebabını bulabilirsiniz. E, Diyarbakır'ın da en güzel lahmacununu... İşte Adana'nın da en güzel Adana kebabını. Bunun yanında bir de bir sürü bir yabancı grup var. Bir şekilde iş için çalışmaya gelen yabancılar da var ve onların da bu işin zamanı olabilir. Dolayısıyla çok hem dünya mutfakları anlamında hem de Türkiye'nin bütün mutfaklarını kapsayan bir şey var, yelpazesi var. O yelpazeye ulaşabilirsek zaten hani beklediğimiz şeyi, inandığımız şeyi, hayal ettiğiniz şeyi yapabiliyor olacağız. Azınlık yemekleri mesela çok mühim bir şey. Hmm. Benim ailem Rodos'tan geliyor ve işte Rodos'ta siteye bakarsanız görürsünüz annemin yaptığı yemek Rodos Sulus Sura diye bir yemek. Ve o Sura yemeği ben hani sadece halamdan ve annemden yiyebildim şimdiye kadar. Ben de öğrenemedim hala. E, ve o onlar da bu işi yapmazlarsa bir süre sonra onlar da olmazsa bu yemek e, tarihten silinecek neredeyse. Benim için en azından öyle olacak. İşte bunun gibi birçok yemek var. E, hem azınlıkların. E, azınlık olmaları alınmasına gerek yok aslında her ailenin kendi özel böyle yemekleri var ve bu yemekler bir şekilde o en e, bunu yapabilen insanlarda kalıyor e, sonrasında aktarılamıyor kuşakları Çünkü bununla ilgili bir e, belki düşünmüyoruz üzerinde ya da bir işte şey derdimiz olmuyor önceliklerimiz farklı oluyor vesaire İşte bu tip şeylerle belki platform bir vesile olabilir Yani benim oğlum için bile vesile oldu aslında şimdi süre yemeğinin bütün artıklarını biliyor Çünkü ben bununla ilgili işte buraya eklenmesiyle ilgili, işte fotoğrafı çekilmesiyle ilgili vesaire e, bunun konusu olduğu için, konuşulduğu için o da bunu öğrendi. Bence bu çok önemli bir şey, detay. Bunun gibi e, birçok farklı yemek burada, bizim restoranlarda bulamayacağımız çok farklı yemekte de görebilecek, tanınabilecek, denenebilecek. Hatta birlikte daha sonra pişirmeye başlanacak. Bence bu oldukça önemli bir detay. Şu anda yemeğe bakıyorum da bende. de. Gerçi bana Tavsiye göre ederim. bana biraz Ona göre değil. Ama sana göre değil ama <gülüyor> yine de Süre sana göre değil mi Maier? Ne yazık ki bir kez çekilmiş dana kıyma var onurcuğum. Olsun bir kere daha bir şey olmaz. Bir kere çekildiyse yiyebilirsin. Öyle mi? Ha iyi o zaman. Hiç çekilmişse olmaz. Yani. Bir kere daha bir şey olmaz. Yağsızsa diyorsun sorun yoktur. Geçen yıl evet yağsız. <gülüyor> Geçen yıl atölye İstanbul'da bir program yaptığımız zaman hatırlarsın oradaki arkadaşlarımız da İstanbul'daki ustalardan bahsediyorlardı. Yani artık 70'li 80'li yıla gelmiş eski ustalar e, zanaatlerini devam ettiremiyorlar. Çünkü belki ondan sonraki jenerasyonlar artık Türkiye'de yaşamıyor olabilir veya e, e, kalfaları veya çırakları olmayabilir. Yani onlar da workshoplar yaparak çalıştılar yaparak bu zanaatlerini öğretiyorlardı. Bence oğlunun örneği de çok güzel bir örnek. Yani, yani 13 yaşında genç bir insanın da bunu öğrenmesi. Hele Erkek mi kız mı var? Erkek. Değil mi? Yani erkek, e, nasıl cinsiyetçi yaklaşıyorum değil mi? Yani ben <gülüyor> kendimden herhalde örnek veriyorum yemek yapamadığım için ama e, yani e, genç yaşta bir yemeği öğrenmeye başlamak ve bunu devam ettirmek hayat boyu da ne yapıyor? Size kültür olarak da... Tabii. Tabii. Zaman aslında yani tüm insanlığın, dün de seyrettiğim filmden çok etkilendim galiba, hala onun etkisindeyim. Yani tüm amacımız aslında bilgi aktarımı. Hangi film bu arada? Luc Besson'un, Lucie filmini seyrettim. Orada çok denk düşen, buna çok denk düşen bir şey söylüyor bir karakter. Ee, bilgi aktarımı galiba aslında en temel şeyimiz, misyonumuz insanlık olarak. Yani başından şimdiye kadar bütün o jenerasyonlar arasında, bütün medeniyetler arasında. O bilgiler kesintisiz bir şekilde aktarılmış olsaydı şu an bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Ee, bir yerde şey diyor bir karakter ee, insanoğlu varlığından başından beri şimdiye kadar hep sahip olmakla uğraştı. Derdi sahip olmak oldu ama olmaya uğraşmadı. Ee, olmak derken tabi daha felsefi bir açılımla hani daha olgun, daha iyi bir yaratık, daha üst bir yaratık olmakla uğraşmadı. Tabi üstü e, parantez içinde, tırnak içinde söylüyorum. Orada e, daha üst insan olmak gibi bir şeyim yok. E, onu derken öyle bir anlatım bahsetmiyorum. Kendi ama. aşmak anlamında. Ya. Evet. Yani insanlık olarak kendimizi geliştirmekle alakalı. Hani sahip olmanın dışında bütün bunları aktarabiliyor olmak. Aktarabiliyor olsaydık belki daha farklı bir yerde. Gerçekten olabilecektik. Bunu düşündürmesi açısından bence anlamlıydı. Yemek de tam da kültürün, yaşayış şeklimizin e, vücut bulduğu bir şey. Bir e, olgu. Dolayısıyla bence buradaki aktarım da bir başlangıç olabilir bir şeyler için çok güzel yemek böyle sanki iki üç dilin birbirine karışmış şekli gibi değil mi yani kültüre dair en önemli Kesinlikle. simgelerden biri Çünkü yemek çok da birleştirici bir şey ee, yani hani sevmediğin gruplar olabilir belki e, haz etmediğin şeyler olabilir ama o kişilerin o grupların yemeklerini de sevmiyorum yemiyorum bu lezzetli değil Öyle bir şey diyemiyorsun mesela. Yani yemek herkes için gerçekten çok birleştirici, aynı zamanda sosyal, aynı zamanda kültürün özü. Yani o e, şeyi ben biz şeyi çok inanıyoruz. O geleneksel tatlıların lezzetlerin içindeki e, bilgeliğe inanıyoruz. Yani biz bugün musakka yiyorsak, o musakka bize iyi geliyor. Yani bu coğrafyada yaşayan, işte bu klimada yaşayan, bu iklimde yaşayan insanlar, bu coğrafyada yaşayan insanlar için musakkayı belki yemek gerekiyor çünkü vücudumuzun bir şeyine iyi geliyor. Dolayısıyla her coğrafyanın, her yerleşim yerinin ona göre geliştirdiği bir yemek kültürü var. Ve bu yüzyıllar boyunca aktarılan lezzetler var. Çünkü o lezzetlerin bir anlamı var. Bize bir şekilde bir verdiği iyilik var. Dolayısıyla bunların aktarımının da burada bir şekilde altın çiziyor olmak ve bunun gerekli bir şey olduğunu gösteriyor olmak bence anlamlı. Çünkü sonuçta o musakkayı keyifle yiyen e, önceki jenerasyonlarla aranızda bir bağlantı kuruyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle e, bu bağlantı hem dediğim gibi fizyolojik olarak bizim için gerekli bir şey hem de aslında manevi olarak. Yani o olmakla alakalı durumda aslında bence e, bunlarla olabiliyor. Yani ne yersek o yüz diyoruz ya. Onu bir adım daha ileri götürmek gerekiyor. O zaman daha başka şey alanlara da girmek durumunda kalıyoruz. Biz aslında yediklerimizin de yedikleriyiz. Yani bir de o taraftan da bakmak lazım. İnsan bu işin içine gelince e, hakikaten farkındalık seviyem de çok arttı. E, daha çok düşünmeye başladım bu anlamda. E, Tarımla da ilgilenmek gerekiyor. Hayvancılıkla da ilgilenmek gerekiyor. Bütün politikalarla ilgilenmek gerekiyor. E, i̇şte... Bu tohumlarla ilgilenmek gerekiyor, yediğimiz şeylerin nereden geldiğini sorgulamakla ilgilenmek gerekiyor vesaire. İş aslında ta oralara kadar gidiyor. Çok boyutlu bir farkındalık yaratıyor Hayır Evet, gerçekten öyle. Ee, Onurcuğum, benim başka sorum yok. Senin var mı? Ben acıktım biraz. <gülüyor> evet, siz evet. bir şey bulabildiniz mi? Oradan söyleyin işte, Taksim'de evet. kim varsa. <gülüyor> E, Valla artık yemek sepetine girmeyeceğiz galiba. E, girebileceğimiz başka bir site var. Komşuyemeği.com. E, biraz hani son, sonda da şundan bahsedeyim. Ben e, Buenos Aires'te bir tecrübe yaşamıştım. Orada e, şehir içerisinde insanlar evlerini restorana dönüştürüyorlardı. Hı hı. E, sabahları yaşıyorlar. Yani akşamları da yemek veriyorlar. Önceden rezervasyon yapıyorsun ama toplamda hani en fazla 4-5 masa var, 6 masa vardı veya daha küçük yani 1-2 masa bile olabiliyor. Ee, i̇şte gittiğimiz zaman şef bana sormuştu yemeğin sonunda ya nasıl doğulur falan dedi. Ben de tabii biraz doğrucu Davut olduğum için işte iyi olan şeyleri söyledim, kötü olan şeyleri söyledim. Ondan sonra e, ya bunlardan ona göre şunu yapalım, bunu yapalım yani... Ee, esas da birliktelik de çok önemli. Yani sizin modeliniz çok güzel. Hı hı. Ee, ben aynı zamanda hani biraz da insanların bir yere getirmesinde, fiziksel olarak da bir yere de hep böyle hoşuma giden bir faktör olmuştur. En sonda biraz da onu sorayım. Yani bunun e, bu startupın başka uzantları olabilir mi? Hı hı. Çok da dağıtmak istemiyorum ama hı hı. E, ben sizin o ilkenizi çok beğendim. İnsanların yüzle gelmesi ilkesini. Bir de beraber yeme bu modelin içerisine sokulabilir mi diye bir son soru sorayım, ee, orada da hani kapatalım isterseniz. Aslında işin başında bir romantizm var zaten, şöyle başlıyor, ee, şimdi senden birisi yemek sipariş ettiği zaman sen bir pişen komşusun burada ve bir yiyen komşu senden sipariş ediyor. O yiyen komşunun kim olduğunu bir kere profil fotoğrafından görebiliyorsun, İsminin ne olduğunu görüyorsun, ee, belki bir fikre sahip oluyorsun o kişi hakkında. En lüks restoranlarda bile e, şef aşçı belki kimin için o yemeği pişirdiğini bilmiyor. Yemek yemeği pişiriyor e, ve o yemeği servis ediyor. Ama sen başından beri o yapacağın yemeğin kime gideceğini biliyorsun, kime yiyeceğini biliyorsun, hangi gün yiyeceğini biliyorsun. Ve bence bu farklı bir e, yemeği pişirken o pişiren kişi hakikaten bu işten keyif alıyorsa onun için farklı bir anlamı var. Yen kişi için de aynı şekilde ben bana bu yemeği pişirecek kişiyi biliyorum. Onu bir şekilde tanıyorum, hakkında belki ufak bir hikayeyi biliyorum, yemekle ilgili bir hikayesi varsa orada onu görüyorum ve onu biliyorum. Dolayısıyla bu iki insanın aslında yani fiziksel olarak bir arada olmasa bile e, ama duygusal bir boyutta belki de aslında hani birbirlerini biraz tanımalarından sonra olan bir alışveriş. Evet, yani tükettiğin şeyin nereden geldiğini, hangi evrelerden geçtiğini bilmek galiba tükettiğin şeyi yalnızca ağzına ...tat olarak gelmesinden ötse bir şekilde sen onun hikayesini de satın alıyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. E, hatta Japonya'da şöyle bir örnek var. E, domates falan satarlarken biliyorsunuz orada bu tür şeyler çok pahalı. Bir domates mesela 5-6 e, yani liraya, 7 liraya alabiliyorsunuz. E, oradaki e, yetiştiren kişinin resmini koyuyorlar. Altında işte kaç tane çocuğu var, ne yapıyor şeklinde. İşte kastettiğim şey bu. E, veya kahve alırken işte onun hangi evelerden geçtiğini, ...hangi şirketlerin elinden geçtiğini bilmek veya onu okumak... Bence tükettiğimiz şeylerin artık bizim yalnızca tad alma değil de diğer duyularımıza seslenebilecek bir şekilde tüketmemizi ve daha o anlamda biraz daha seçici olmamızı da nedeni oluyor. Ve zaman zaman da İlhan yani daha fazla da hani diyelim 3 lira vereceğine 5 lira verebilirsin o Tam hikaye sahip Yani ben aslında fiyat konusunda değil ama bedel. Yani bu iş birazcık akıntıya karşı kürek çekme işi ve ezber bozma işi. Çünkü neden? Bir, hızlı ve hazır yemek değil. Ee, sen bu yemeği söylerken en az 24 saat öncesinde planlaman gerekiyor ve en er, erken 5 saat sonra yemeğini teslim alabiliyorsun mesela bu sistemde ve bence çoğunlukla da 24 saat sonrası için olacak. Ee, bunu planlaman gerekiyor. Ee, gerekiyorsa evinden çıkıp bu yemeği almak için belki yürümen gerekiyor. Ee, bu kişiyle karşılaşman, belki de işte ona yorumlarını söylemen, daha sonra site üzerinden ya da e, telefonunda olabilir yorumlarını söylemen gerekiyor. Yani daha insani bir alışveriş. Burada hakikaten o insanların birbirlerine karşı söyleyecekleri bence çok önemli, o işin gelişmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğin çok önemli bir şey, insanların bu bedeli ödemeye hazır olmaları gerekiyor, beklemeye, planlamaya hazır olmaları gerekiyor. Bu yemek sepetinin bir şeyi değil, onun yerine geçecek bir şey değil, Tabii. bu bambaşka bir şey, Tabii bambaşka ki. bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu ihtiyaca göre insanların kendilerini o anlamda yönlendiriyor olmaları gerekecek. Ee, dinleyiciliğimiz herhalde açıkmıştır değil mi bizim gibi ee, herkese afiyet olsun bonapit diyorum <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim ben davet ettiğiniz için benim için çok güzel bir sürpriz oldu bu ee, Program ilk defa ben e, bir radyo programında anlatmış oldum e, açıdan da çok önemli ve değerli benim için bu davetiniz bizden Mesela... sonraki çok kolay olacak biliyorsun. yani televizyona <gülüyor> çıktığın zaman bundan çok daha az heyecanlanacaksın çünkü evet. Evet, çok radyo en zorudur. <gülüyor> gerçekten öyle, gerçekten öyle ama çok sıcak bir program oldu. Çok teşekkür ederim ev sahipliğiniz için, bu sıcak ev sahipliği için de. teşekkür. Hep beraber ederiz. göreceğiz Ne gidecek komşu yemeği. Hı -hı. Beraber olmak dileğiyle hep. O zaman Mahir, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere anlaşıldı.